LEV NİKOLAYEVİÇ TOLSTOY İVANİLİÇİN ÖLÜMÜ Seslendiren Akın ALTAN Adliye sarayında Melvinsky davasına bakan yargıçlarla savcı duruşmaya ara vererek İvan Yegorovic Şabak'ın odasında toplandılar. Konuşma döndü dolaştı, ünlü Krasovk davasına geldi. Fyodor Vasiljeviç, dosyanın kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla kapatılmasını şiddetle savunurken İvan Yegorovic kendi görüşünde diretiyordu.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 Bunlardan biri İvan İlyich'in kız kardeşiydi. Öteki ise onun tanımadığı bir bayan. İvan için arkadaşlarından Shvars o sırada merdivenlerden aşağı inmekteydi. Shvars yukarıdan Pyotr Ivanoviç'i görür görmez durdu. İvan İlyich aptalca bir iş yaptı. ''Biz onun gibi enayilik eder miyiz?'' dercesine göz kırptı. İngiliz usulü favorilerinin çevrelediği yüzü ve frakının içindeki sırım gibi ince bedeniyle Schwarz'ın çıtkırıldım bir kibarlığı vardı.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 Mutfak işlerine bakan bu köylü uşağı hastanın odasında hasta bakıcı olarak görmüştü. Evin mutfak işlerine bakan uşak Gerasim yerlere bir şeyler saçarak Piotr Ivanovich'in önünden sessizce geçti. Piotr Ivanovich saçılan şeyleri görünce bozulmaya başlayan cesedin hafif kokusunu hissetti. İvan son ziyareti sırasında mutfak işlerine bakan bu köylü uşağı hastanın odasında hasta bakıcı olarak görmüştü. İvan Ilyich onu çok severdi.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 Ayaklarını genişçe iki yana açmış, elleri arkasında silindir şapkasıyla oynuyordu. Schwarz'ın şık giyimi içinde tertemiz hoppa görünüşü Piotr Ivanoviç’i biraz canlandırdı. Piotr Ivanoviç arkadaşının böyle sersemletici duygulara pabuç bırakacak türden olmadığını hemen anladı. Onun yalnız bu duruşu bile, İvan cenaze töreninin onların düzenli oturumlarını bir kerecik bile olsa dağıtmaya yetecek bir neden olmayacağını gösteriyordu.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 Tülün kadının başına açtığı iş, pufla olan kavgası, Piotr İvanoviç'in acıma duygularını bastırdığı için ortada somurtup oturuyordu. Onları bu güç durumdan kilerci Sokolov kurtardı. Sokolov, Praskovya Fyodorovna'nın mezarlıkta ayırttığı yerin 200 ruble tuttuğunu söylemeye gelmişti. Kadın ağlamayı keserek kurbanlık koyun çaresizliğiyle Piotr İvanoviç'e baktı. Fransızca, durumlarının iyice güçleştiğini söyledi. Piotr İvanoviç,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 Piotr İbhanoviç'in hukuk okulundan tanıdığı küçük İban İlyiç'in ta kendisiydi bu çocuk. Ağlamaklı gözleri, 13-14 yaşlarında suç işlemiş çocukların gözlerini andılıyordu. Oğlan, Piotr İbhanoviç'i görünce surat astı, kızaran yüzünü buruşturdu. Piotr İbhanoviç, çocuğu başıyla selamladıktan sonra ölünün odasına girdi. Cenaze töreni sürerken mum ışıkları, inlemeler, günlük kokusu, gözyaşları, kıçkırıklar birbirine karıştı.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 Dedi. Beyefendi için çok üzüldün mü? Tanrının emri. Hepimizin gideceği yer orası. Geresin bunları söylerken eksiksiz iki sıra beyaz dişlerini de göstermişti. Sonra işi başından aşkın birinin İveçanli ile kapıyı açtı, arabacıya seslendi. Piotr Ivanoviç'i arabaya binmesine yardım ettikten sonra yapılması gereken bir şeyi anımsamış gibi yeniden eve doğru seyretti. Günlük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 Konu nedenli karışık olursa olsun kendi kişisel görüşünden hiç söz etmeden davanın kağıt üzerinde yalnız dış hatlarıyla belirmesini, en önemlisi de bütün teferruatlara uyulmasını sağlıyordu. Bu tarz çalışma yeniydi. Ayrıca 1864 yasalarının uygulanmasına ilk geçenlerden biri de İvan İliç'ti. İvan İliç, sorgu yargıcı olarak yeni biriyle atanınca yeni dostluklar, ilişkiler kurdu.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 Yenikent'teki yaşantısı da iyice düzene girmişti. Valiye cephe alan memurlar topluluğu birbirine bağlıydı. Aylığı da artmıştı. Burada oynamaya başladığı Vist oyunu da yaşantısına ayrı bir tat katıyordu. İvanil için bir an neşesini yitirmeden, uzağa görerek oynayabilmesi çoğu zaman oyunu onun kazanmasını sağlıyordu. Yeni kentteki görevinin ikinci yılında ileride karısı olacak bir genç kızla tanış. Yenikent'teki görevinin ikinci yılında ileride karısı olacak bir genç kızla tanıştı. Praskovya Fyodorovna Mihal, Ivan bulunduğu topluluktaki kızların en zekisi, en çekicisi, en göz alıcısıydı. Öteki eğlenceleri ve görev yorgunluklarından sonraki dinlenmeleri dışında Ivan Ilyich, Praskovya Fyodorovna ile hoşça vakit geçiriyor, sıkılmadan karşılıklı eğleniyorlardı.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 Üstelik yapıyor Fyodorovna, soylu bir aileden gelen, cana yakın, hoş, çok da aklı başında bir kızdı. İvan Proskov yapıyor Fyodorovna'yı sevdiği ya da onunla iyi anlaştığı için evlendiğini söylemek ne kadar yanlış olursa, onunla sırf çevresinin böyle bir birleşmeyi uygun bulduğu için evlendiğini söylemek de o kadar haksızlık olur. İvan Ilyich, kendi düşüncelerine göre kararını verdi. Hem iyi bir kızla evlilik bağı kuracak, hem de böylece büyüklerinin istediklerini yerine getirecekti.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 Ivaniliç bu değişiklikler sayesinde kendi bakanlığında beklenmedik anda iyi bir geçi geçiverdi. Arkadaşlarından iki üst dereceye yükseldiği gibi yılda 5000 rubleden başka baram üstü 3500 ruble alacaktı. Eski asımlarıyla bakanlığına duyduğu hıncı unutarak mutluluğa erişti. Ivaniliç daha önce kimsenin tanık olmadığı bir sevinç ve neşeyle köye döndü. Praskovya Fyodorovna'nın neşesi yerine gelince aralarında barış antlaşması imzalandı.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 Bu kavgaların sonunda karı kocanın hır geçirdikleri zaman adacıkları seyreldikçe seyreldi. Bu sefer Praskovya Fyodorovna kocasının çekilmez bir adam olduğunu söylemekte hiç de değildi. Her şeyi büyütme alışkanlığıyla kocası gibi bir adamı 20 yıldır çekmek için ancak melek olmak gerektiğini ileri sürüyordu. Kavgaların hep İvan Ilyich'den çıktığı doğruydu. Hem de tam öğle yemeğine oturdukları sırada çorba içmeye başlarken patlak veriyordu anlaşmazlıklar. İvan Ilyich,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 Raskovya Fyodorovna'nın kocasının hastalığıyla ilgili olarak gerek başkalarının yanında gerekse yalnızken ona karşı takındığı tavrın özü hastalığında asıl kabahatin kendisine ait olduğu salt karısına kötülük yapmak için başına bu hastalığı çıkardığı yolundaydı. Ivan Ilyich karısının isteyerek öyle davranmadığını biliyordu ama bunu bilmek ağrılarını dindirmezdi ki. Ivan Ilyich adliyede de kendisine karşı tuhaf davranıldığını fark ediyor ya da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 Başını kaldırıp oyun ortağı Mihail Mihailovic'e bakıyordu. Arkadaş canlılığıyla elini masaya vuran ortağı, kazançlarını kendisi almamak inceliğini göstererek, pulları toplama zevkini Ivan e bırakıyor, kolunu fazla ileri uzatmak zahmetine girmemesi için pulları Ivan önüne doğru itiyordu. Ivan Illich, yoksa elimi ileri uzatamayacak kadar kuvvetten düştüğümü mü sanıyor, diye düşünüyordu. Böyle düşünürken, hangi kağıdın koz olduğunu unutarak gereksiz yere koz istiyor,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 İçeri girerken çizmelerinin hoş katran kokusunu ve taze kış havasını da birlikte getirdi. Gerasim, Ivan İlgiç'e bakmadan besbelli hastayı incitmemek için yüzündeki yaşama sevincini gizlemeye çalışarak oturağa yaklaştı. İvan İlgiç zayıf bir sesle ona ''Gerasim'' diye seslendi. Gerasim bir yanlışlık yapmış olmaktan korkarak birden ilkildi. Sakalları yeni çıkmaya başlamış,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 Diyordu Gerasim. Bazen de birdenbire senli benli konuşmaya başlıyordu. Keşke hiç hasta olmasaydın. Yoksa sana hizmet etmekten kaçınır mıyım? Yalan söylemeyen tek kişi Gerasim'di. İşin aslını yalnız onun anladığı, gizlemeye gerek görmeden eriyip giden efendisine açıkça acıdığı ortadaydı. Hatta bir keresinde İvan İliç onu yatmaya gönderdiği sırada ''Hepimiz ölüp gideceğiz. Ne diye yardım etmekten yüksünelim?''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 Doktorların hastalığı incelerken takındıkları tavır öyle tunturaklıydı ki, zavallı İvani için aklından bir an olsun çıkmayan asıl mesele, ölüm kalım meselesi, unutulmuş, böbrek-kör bağırsak tartışması yeniden alevlenmişti. Mihail Daniloviç ile ünlü doktor, işlevini yerine getirmeyen bu organların üzerine atılıp ikisini de zorla çalıştıracaklardı neredeyse. Ünlü doktor, ciddi ama umut verici bir yüzle, gitmek için izin istedi.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 Akşam eğlencesine katılacakmış gibi giyinmiş, iri göğüslerini korseyle sıkmıştı. Yüzünde pudra izleri vardı. Sabahleyin Ivanilich'e tiyatroya gideceklerini söylemişti. Yabancı bir sanatçı olan Sara Benhard kentlerindeydi. Ivanilich loba almalarını ısrarla söylemiş, onlardan almışlardı. Ama sonra o bunu unuttuğu için karısının giyimli hali gücüne gitti.